Muhterem Kardeşlerim Hepinizi Hürmetle Selamlıyorum Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve barakatuh. Geceniz Mübarek Olsun İlim Halkanız Bereketli Olsun Ecirli Olsun Allah Cümlemize Sahih iman, Sağlam Amel İhlaslı Kalpler Nasip Eylesin Bugün sizlere e, Kur'an'ı neden anlayamıyoruz? Kur'an'ın ayetleri e, Mekkeli müşriklerin kafasında nasıl bir yankı uyandırıyorsa bugünkü sözde Müslümanların kafasında aynı etkiyi, yankıyı, neden uyandırmaz hale geldi? Neden Müslümanlar, ayetleri okuyup durdukları halde, ayetlerin ruhi manalarından, ayetlerin, bizden istediği, inanç ve amellerden, neden uzak dururlar? Veya neden yanlış anlarlar? Veya, yanlışa düştükleri halde onları o yanlış, yanlıştan uzaklaştıracak olan semavi haberlere neden duyarsız kalırlar? Bu semavi haberleri bu rahmani haberleri anlar iken neden heva ve heveslerine göre anlarlar? Neden Gerek inanç boyutunda, gerek amel boyutunda istenen, arzu edilen Rahman'ın istediği, Allah'ın istediği o inkılaplar, o değişmeler neden gündeme gelmez? Neden insanlar bu konuda vurdum duymaz olurlar? Neden insanlar dini Hatta cennet ve cehennemi ellerinde bulundurduklarını iddia eden sözleriyle, lisan halleriyle bu imalarda bulunup insanları kandıran din adına her türlü yanlış cinayeti işleyen o insanların akıllarından, o insanların Yanlış beyin dağarcıklarından geçmedikçe o ayetleri anlamaz hale gelirler. Ve sadece ve sadece o insanların anlattıkları tarz ve şekilde ayetleri algılama, anlama, yaşama gayretlerine girerler. Bütün bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Hep beraber teala. O yüzden Belki ilk defa duyacak olduğumuz bazı tahliller olacak. O yüzden kardeşlerimizin dikkatle dinlemesini istirham ediyorum. Aynı zamanda odamıza, bu ilim halkasına çevremizin de davet edilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Evlerde bizi dinleyen kardeşlerimizin özellikle ilim halkalarına, hanımlarını, çocuklarını, arkadaşlarını davet etmede çok büyük faydalar olacaktır. Ve onlar için çok büyük ecirler olacaktır. Ve bu tavsiyelerden sonra biraz önceden beri sormuş olduğumuz sorulara biraz cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki Alem var olalı, dünya var olalı, küfür ve İslam arasındaki savaş devam etmektedir. Ve bu savaş hiçbir zaman durmuş değildir. Ve durmayacaktır da. Bu savaşın zaman zaman fiziki manada cederleşme, silah kullanma, fiziki manada, manada karşılıklı grupların birbirini yok etme girişimleri şeklinde geliştiğini bilmekle birlikte zaman zaman gizli çalışmalar ile e, ve güler yüz gösterip düşmanlık yapma gayretleri ile de geliştiğini, sürdüğünü, bir sürece tabi olduğunu görüyoruz. Bunu her zaman yaşadık ve yaşıyoruz. Özellikle İslam'ı kendi güçleriyle, maddi güçleriyle yok etmeye muktedir olmadıklarını, olamayacaklarını hisseden İslam düşmanlarının bu düşmanlık taktiklerini, stratejilerini değiştirdiklerini görüyoruz. Bu en son yaşamış olduğumuz, görmüş olduğumuz, mülahaza etmiş olduğumuz stratejiye göre Müslümanların karşısına bir düşman olarak değil, bir dost olarak çıkma, onların yüzüne somurtma değil, yüzlerine gülme, onlara düşmanlık edası, düşmanlık e, kelimeleri Hitabı ile hitap etmeyip, dostane bir yüz ifadesiyle, dostane kelimeler kullanarak yaklaşma ve bu şekilde onları bertaraf etme gayretlerinin olduğunu görüyoruz. İşte İslam düşmanları ne zaman e, kendi aleyhlerinde gelişecek olan büyük bir İslam inkılabını Sezerseler, işte o zaman bu yumuşak yüzlerini göstererek insanları aldatma, insanları bertaraf etme, bu gayretleri, cihetleri bertaraf etme, absorbe etme, yok etme, etkisini en aza indirme, azaltma gayretlerine girmişlerdir. Özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da görmüş olduğumuz bu olayların da arkasında böyle niyetler vardır. Her ne kadar her ne kadar müminler için faydalı, inananlar için faydalı özgür bir ortamın oluşması yönünde intibamız var ise de batılların niyetleri farklı farklıdır. Batıllar oralarda İslam ülkelerinde yönetime e, tamamen dini asrı saadette olduğu gibi anlayan, o şekilde yaşama gayretlerine giren, giren, yaşamak ve yaşatmak isteyen insanların eline geçeceğini anladıklarında biraz daha yumuşak, biraz daha serbest, biraz daha demokrasi içeren, biraz daha ee, işte Sözüm ona insan hak ve hürriyetlerini ön plana atan, insan hakları ve hürriyetleri planında birçok haramı, birçok şirki meşru görmemizi bizden isteyen ve bunu sağlama yönünde e, aynı zamanda gayret sarf etmemizi bizden isteyen bir e, stratejik anlayışa, e, gayrete çalışmaya başlamışlardır. Bu yönüyle dikkat etmemiz gereken bir olay var önümüzde. Her ne kadar Arap Baharı dediğimiz e, bu olaylarda gerek Tunus, gerek Mısır, gerekse Yemen, Suriye e, ve buna benzer yerlerde meydana gelen bir takım ayaklanmaların esasen Müslümanların faydasına olduğunu görmekle birlikte batılların kötü emellerinin kötü niyetlerinin oldukları olduğunu da gözden kaçırmamak lazımdır. Aynı zamanda her ne kadar halkın yanında, halkın haklı direnişinin yanında duamızla, gayretimizle maddi ve manevi imkanlarımızla olmakla birlikte batılların kötü emellerinin de gerçekleşmemesi için azami uyanıklığı gayreti göstermemiz lazımdır. Şimdi konumuzun aslına dönelim. Konumuzun aslı Kur'an ayetleri ferdi planda neden insanda gerekli etkiyi uyandırmıyor? Neden Ebu Cehil Kur'an'ı dinlediğinde derinden sarsılır iken, kızar iken, yüzü kızarır, e, dehşete düşer ve onu yok etme için dişlerini sıkar bir pozisyona düşer iken bizler Kur'an'ı anlar iken en azından e, Kur'an'ı dinler iken Bizde neden aynı etkiler olmuyor? küfrü manada değil. Tam tersine, ona sadakat gösterme, ona iman etme, onun mesajını algılama, onu anlama babından gerekli etki bizde neden olmuyor? Ebu Cehil, inancına ters, şirkine ters düşen ayetleri duyduğunda deliye döner iken, Bugünkü Müslümanlar düşmüş oldukları şikir, şirk bataklığından kurtulmak için kendilerine sunulan ayetleri neden anlamıyorlar? Neden bu ayetler onları düşmüş oldukları şirki bataklıktan kurtarmıyor? Neden bu ayetler onlar için bir ışık olmuyor, bir nur olmuyor, bir hidayet olmuyor? İşte bu soruların cevabını aramaya çalışacağız. Çok özet olarak, çok fazla vaktimiz yok. Özet olarak söyleyeceğiz bazı şeyleri. Dikkatle dinleyelim ve bundan bu konuşmamızdan azami istifadeyi sağlayalım ve çevremizdeki insanlara da doğru bulduğumuz şeyleri, e, buradaki ipuçlarını anlatmaya gayret sarf edelim. Değerli kardeşlerim. Kur'an'ı anlamamanın, Kur'an'ın mesajının yüreklerimizin derinliklerinde yeterli uyanıklığı sağlamamayışının, yeterli inkılabı sağlamamayışının ve kendimize çeki düzen verecek ruhu, gayreti, gücü bize veremeyişinin sebebi bizde yatmaktadır. Bizim bakış açımızda yatmaktadır. Kur'an'ı anlama pozisyonumuzda yatmaktadır. Ne oldu da biz Kur'an'ın anlatmış olduğu gerçekleri duyduktan sonra bizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Örneğin, daha somutlaştırarak verelim, bir insan Allah'tan gayrısından medet umar iken, bunun yanlış olduğunu bizzat Kur'an'dan ayetler ile, apaçık ayetler ile kendisine anlattığınızda hayır, burada beni eleştiremezsiniz. Bu ayetlerde benim bu halimi eleştiren bir durum yok. Kur'an'da başka yerlerde de ona gitmek için bir vesile arayın demiyor mu? Bu ayetler bunları söylemiyor mu? Neden şimdi sen beni aşırılıkla, şirkle suçluyorsun? Sizler zaten böylesiniz. İnsanları şirkle, küfürle suçlar, itham eder durursunuz. Sizin göreviniz, işiniz, gücünüz bu. Halbuki biz Müslümanız. Biz başkasından yardım istesek de Müslümanız. Biz, efendim ete büründüm, Mahmut gibi göründüm desek de Müslümanız. Allah'ın böyle söylediğini iddia etsek de Müslümanız. Biz Cibril'in vahyi perde arkasında Allah'ın makamında oturan hatta bizzat kendisi Allah olma iddiasında olan haşa ve kella peygamberden alıp yine peygambere getirdiğini iddia eden etsek de Müslümanız. Biz daha neler? Direkt Allah'a dua ettiğimizde, direkt Allah'a yalvardığımızda şeytana yalvarmış oluruz. Dolayısıyla direkt Allah'a yardım, direkt Allah'a dua edemeyiz diyerek Allah'tan medet umamayız. Aracılar kullanmamız lazım. Aracılar olması lazım. Allah'ın sevgili kulları aracı olması lazım. Onlar olmadan bizim namazlarımız da kabul değil. Önce namazlarımızı onlara sunmamız lazım. Onlar Allah'a sunarsa Allah kabul eder. Biz kimiz ki Allah bizden kabul etsin diye düşünsek de, bu yanlışları yapsak da biz Müslümanız. Diyor o insanlar. Ve bu insanlara bütün bunların yanlış olduğunuzu anlattığınızda ırgılanmıyor. Kalpleri ürpermiyor. Açık, net, küfri sözler, küfri inançlar büyük şirke giren İslam'ı kökünden reddeden peygamberi kökünden onun makamını, risaletini kökten reddeden bu hallerini asla anlamıyorlar kendilerini asla eleştirmedikleri gibi kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ediyorlar neden? neden? neden Allah'tan gayrısına Yalvaranlar yok mu? Onlardan daha sapık kimler vardır? Allah'tan gayrısına yalvaranlar, onlar kıyamete kadar dualarına cevap bulamayacaklardır. Kendilerine yalvarılan o kimseler, onların yakarışlarından, yalvarışlarından habersizdirler manasındaki ayetleri onlara aktardığınızda, neden kulakları duymuyor, neden gözleri görmüyor, neden kalpler anlamıyor, algılamıyor? Neden? İşte bütün bunların nedenleriyle ilgili konuşmak istiyoruz. Öncelikle ilk nedenini hemen, tabii ben şahsi planda bunları sıralayacağım. Herkes için düşündükleri yeni yeni, daha orijinal, daha isabetli sebepler olabilir ama... Ben düşündüğüm kadar o nedenleri sıralamaya çalışacağım. Özellikle ilk sebep, İslam'ın ve Kur'an'ın, sünnetin olduğu gibi, saadeti asırda, asrı Sadette yaşandığı gibi, algılandığı gibi Peygamberin algılayıp yaşadığı gibi algılanıp yaşanmaması ve bu aşamada insanların Kur'an'ı direkt anlama yerine Kur'an'ın uydurmuş oldukları batıni manalarında sırların, gerçeklerin, ayetlerin, usulmuş olduğu gerçeklerin gizli olduğunu iddia etmeleri, ardından asıl manadan lafzi manadan uzak, uzaklaşmaları, yaşanan sünnetteki, görüntüdeki manasını anlayış şeklini görmemeleri, görmek istememeleri ve hep uç noktalara kaymalarından dolayı bu insanlarda Kur'an'ın ayetleri okunduğunda onlarda yeterli tepkiyi, yeterli e, inklabi, duruşu göremezsiniz ve asla kendilerini değiştirmeye ihtiyacı hissetmezler. Bunu biraz daha açıklayalım. Nedir bu? Mesela bugün Kur'an'ın yanlış anlaşılmasına, İslam'ın yanlış anlaşılıp yanlışça yaşanmasına, sebep olan en büyük yaklaşım, en etkili yaklaşım, tasavvufi yaklaşımdır. Bu yaklaşımda görünen, görün, e, görünmeyen, görünene tercih edilmiştir. Görünen atılmış, görünmeyen, bilinmeyen, yani ancak insanların felsefi düşünceleriyle anlam bulan ve uydurmuş oldukları batini imana diye tutturmuş oldukları şeylere insanların teslim oluşları. Zaten bugün mutasavvıfım diye tutturup da bir takım yanlışlara düşen Gerek inanç manasında, gerek yaşantı manasında, gerek ibadet manasında bir takım ve birçok yanlışlara düşen bu insanlar, bunların bu yanlışlara düşme sebepleri bu felsefik yaklaşımlar değil midir? Kur'an'ın görünen manalarını bırakıp uydurmuş oldukları, yani Allah'ın arzu ettiği, Allah'ın İfade etmiş olduğu manaları bırakıp şeytanın kendilerine, kalplerine vesvese ver, vererek onlara dikte etmiş olduğu, gizlice onlara sunmuş olduğu manaları tercih etmelerinin sebebi ne olsa gerek. İşte bu yaklaşım değil mi onları o çukura düşüren? Bir ayet okuduğunuzda ayetin manasını e, kendi inancına, kendi ameline ters olarak gördüğünde kıvırtarak burada o mana kastedilmemektedir diye kaçan, kaçışan, kendine bir çıkar, yol arayan o insanların bu çırpınışları işte bu gayretler değil midir? Bir örnek olarak anlatayım. Bir keresinde bir camide Fatiha suresinin 5. ayetini açıklarken Yüce Rabbimiz'in اِيَّا كَنَابُدُ وَاِيَّا كَنَسْتَعِينَ Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz ayetini açıklarken şöyle bir ifade kullanmış ilim. Allah istiyor ki Bizler direkt olarak kendisinden yardım isteyelim. Direkt kendisini imdada medede çağıralım. Kullardan yardım istemeyelim. Kullara yardım et kulları yardıma çağırmanın veya herhangi bir ağacı, mezarı, ölüyü, yatırı, ne bileyim, buna benzer herhangi bir putu, varlığı imdada çağırmanın yanlış olduğunu, şirk olduğunu allah Teala burada ifade ediyor dediğimde çıkışta cemaatten biri geldi dedi ki ben çok üzüldüm dedi. Niye dedim? Dedi ki bu ayeti okudun ben her gün medet ya şeyhım diyorum. Yetiş falan diyorum. Yetiş kurtar beni diyorum. Sıkıntılarımın çaresini şeyhlerde arıyorum. Sen ise bu ayeti açıklarken öyle bir açıklama yaptın ki sanki benim bu bütün yalvarışlarım, yakarışlarım, bu manadaki ibadetlerim boşa mı gitti? Ne demek istiyorsun sen dedi. Cevap olarak dedim ki, siz, sizi tebrik ederim. Bu ayetin manasını çok iyi anlamışsınız. Çok güzel anlamışsınız. Bu kadar iyi anlaşlamazdı. Çok iyi anlamışsınız ki bu tepkiyi veriyorsunuz. Bak aynı tepkiyi vermeyen onlarca insan var. Senin kadar düşünemediler. Senin kadar anlayamadılar. Ama üzgünüm. Allahu u Teala böyle söylüyor. Ancak kendisine ibadet edilmesi gerektiğini ancak kendisinden yardım istenmesi gerektiğini söylüyor. Bizim yapmamız gereken tek şey buna teslim olmaktır dedi. Dedi ki ama başkaları öyle açıklamıyor. Başkaları diyor ki, evet, ibadet sadece Allah'a yapılır. Evet, yardım sadece Allah'tan dilenir. Ama Allah'ın veli kullarından da yardım dilenir. Allah'ın sevdiği kullardan da yardım dilenir Allah'ın izniyle. Bunu niye söylemiyorsun dedi. Dedim ki kardeşim, sen diyorsun ki bir parantez aç. Şunu da şuraya ekle. Ayetin sonuna böyle bir ifade ekle. Ben bunu nasıl yapabilirim? Allah'ın yapmadığını ben nasıl yapabilirim? Allah'ın açmadığı parantezi ancak diye getirmediği yeni bir açılımı bir istisnai durumu ben nasıl yapabilirim? Benim buna hakkım var mı? Ayet böyle söylüyor. İstisnasız ibadetin ve yakarışın duanın sadece Allah' yapmasını emrediyor bunun böyle olduğunu olması gerektiğini söylüyor Bunun haricinde başka bir şey nasıl düşünebilirsin dedim ee, cevap olarak dedi ki Sizler maalesef Kur'an'ı iyi anlamıyorsunuz bize bu Kur'an'ı bu ayetleri anlatanlar çok güzel açıklıyorlar Siz biraz donuk Yetersiz. Anlatıyorsunuz. Benim tuttuğum yol doğrudur. Sizin yapmış olduğunuz açıklama yanlıştır. Dedi ve gitti. Yani demiştim ki siz namaz kılıyor musunuz? Evet. Beş vakit kılıyorum. Peki beş vakit namazda Fatih'e okuyor musunuz? Evet okuyorum. Peki okurken bu ayeti okurken bunun manasının böyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani bu ayette Rabbim size şunu mu buyuruyor? Ee, i̇badet ancak Allah'a yapılır, duası ancak Allah'a yapılır. Fakat ey kullarım benim sevdiğim kullarıma da ibadet yapabilirsiniz. Benim sevdiğim kullarımdan da medet bekleyebilirsiniz. Başınız sıkıştığınızda, sıkıştığında onlardan imdat bekleyebilirsiniz. Onları imdada yardıma çağırabilirsiniz. Manasında mı anlıyorsun bunu dedim. Evet dedi bunu ben böyle anlıyorum ve böyle okuyorum. Dedim sen kusura kalma. Sen Fatiha'yı okumuyorsun. Sen şeytanın Fatiha'sını okuyorsun. Bu şeytanın Fatiha'sıdır. Ve sen gerçekten yani dilinde öyle bir ibare olmakla birlikte beyin dağarcığında manasının farklı olduğunu, ayetin manasının tersi olduğunu düşünüyorsun. Ee, Düşünüyorsan beyninde, sen şeytanın ayetini okuyorsun, Allah'ın ayetini değil, dedim Ve tabii o şekilde ayrılmış olduk. Şimdi bu örnekte görmüş olduğumuz gibi, bu insan neden bu ayette Allah'ın sunmuş olduğu, Allah'ın e, emretmiş olduğu inanç şeklini, amel şeklini direkt olarak kabul edemedi? Sebepler çok. Sebepler çok. Neden? İlk sebep bu insan e, bu ayeti kendisine daha önce anlatan kişilere büyük bir sevgi, büyük bir saygı, büyük bir bağlılık içinde. Ve onların masum olduğunu düşünüyor. Onların hata yapmayacağını düşünüyor. Onların e, Allah'a çok yakın, Allah'ın hatta temsilcisi, Allah'ın asla e, ağzından bir hata e, çıkartmayacağı bir insan, bir hatta onun temsilcisi olarak algılıyor, görüyor ki, ona sorgusuz, sualsiz teslimiyet göstermiş. O insanlar ayetin tersini de söylese, o insanlar o e, insanlara inanıyorlar ve kabul ediyorlar. Peki nedir bu? Ee, bu insanlar nasıl bu hale geldi? İşte baştan dediğimiz gibi, Kur'an'ın lafzına, Kur'an'ın gerçek manasına teslim olmamak. Heva heveslerle uydurulan batıni manalar var, kinayeler var, şunlar var, bunlar var diyerek, Kur'an'ın manasını hevaya hevese göre, hevaya hevese göre, ee, anlamak, anlamaya çalışmak. Başka büyük bir sebep. Felsefe. Felsefe ki, safsatadır. Felsefe bugün, özellikle, özellikle, İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde, okutulmaktadır. Kelam, felsefe, ve bunların, bir açılımı olan tasavvuf vesaire hepsi yani insanın idrakine, insanın heva, heveslerine, şahsi tecrübelerine, şahsi algılamalarına dayanan ve gücünü şahsi bir takım tecrübelerden, algılamalardan alan bütün bu anlayışların okullarda okutulması öyle bir nesil meydana getirdi ki bu nesiller bir ayeti okuduklarında maalesef o ayetin manasını anlayacakları yerde işin felsefi boyutuna, işin heva heves boyutuna, heva hevesine kananların e, efendim getirmiş oldukları o Tatlı, böyle ama zehirli e, açılımlara kulak veriyorlar ve ayetlerin gerçek manasına teslimiyet göstermiyorlar. Bundan kaçıyorlar. Çünkü aslında o insanlara da zor geliyor ayetlerin gerçek manasına teslim olmak. Uydurulan yeni dinde din baronları var. Yani yıllar öncesinde, bir e, insanla karşılaşmıştım. Ben Alevi'yim diyordu. Yaşlı bir insandı. Namaz kılmıyordu, oruç tutmuyordu. Dedim ki, sen Müslüman mısın? Evet dedi. Müslümanım. Elhamdülillah. Neden namaz kılmıyorsun dedim. Neden oruç tutmuyorsun dedim. Cevap olarak bana dedi ki, bizim namazımız kılındı, orucumuz tutuldu. Ya kim yaptı bunu? Senin namazını kim kıldı? Orucunu kim tuttu? Hazreti Ali tuttu orucumu. Hazreti Ali kıldı namazımı diye cevap verdi. Bakın. Şu anlayışa bakın. Hazreti Ali böyle bir şeyden müstahınidir. Böyle bir şeyi asla kabul etmez. Hazreti Ali devrinde Hazreti Ali'ye ilah diyenler oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh Onları tövbeye çağırdı. Onlar tövbe etmediler. Hz. Ali bir ateş yakıp onları ateşe attı ve yaktı o insanları. Ve onlar hem yandılar hem de bir taraftan şimdi ufak bir şüphemiz vardı senin ilah olup olmaman konusunda. Onu da bertaraf ettin. Bize ateşle azap ediyorsun. Ateş ile azabı Allah yapar. Sen de Allah'sın. Dediler. Hem yandılar hem bu çılgın iftirayı kendilerine, bu çılgın zulmü, reva gördüler. Demek ki hipnozlanan beyinler böyle yanlış bir takım e, ürünler verebiliyor. İnsanlar yanıtılabiliyor. İnandırılan insan kendine ve başkalarına en büyük zulmü yapabilecek tehlikeli bir bomba haline geliyor. İnsanlar, insanların fıtriyi yazılımları değiştirilince insanlar maalesef tehlikeli bir güç haline geliyor, yanlış bir güç haline geliyor. Gördüğünüz gibi bir örnek daha anlatarak felsefenin felsefenin okutulmasının zararlarından bahsetmek istiyorum. Mesela yıllar önce ilahiyat Fakültesinden, Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olan bir arkadaşıyla konuşurken ona dedim ki: Hücre Rabbimiz şu ayeti kerime'de şöyle buyuruyor: Sen anladığım kadarıyla bu ayetin manasının tersine bir e, inanç içerisindesin." dedim. Cevap olarak şunu söyledi: ben dedi, o ayeti o şekilde kabul etmiyorum dedi. Lafzını kabul etsem bile manasının o şekilde olduğunu kabul etmiyorum dedi. Halbuki mana açık ahkam ayeti. Şimdi demek ki bu felsefe okutulan yerlerde insanların vahye teslimiyetini değil, insanların kendi ee, inançlarına, kendi heva, heveslerine, kendi e, çıkarımlarına, düşüncelerine, efendim yargılarına teslim olan ve bütün bu çıkarımlarını kendi öz yargılarından alan e, bir netice, bir olay, bir yöneliş e, gördüğümüzde anlıyoruz ki işte insanlara verilen, ee, bu felsefi düşüncenin zararları ortaya çıkıyor. İnsanlar duyduklarına iman etmek yerine duyduklarını kendi heva hevesleriyle karşılaştırmak suretiyle heva heveslerine yönelik manaları ön plana çıkartarak ona inanıyorlar ve bunu da din olarak kabul ediyorlar. Bugün baktığınızda işte bu örnek buna benzer birçok örnekler var. E, insanlara ayetleri okuduğunuzda insanlar kulakları var, duymuyorlar. Kalpleri var, idrak etmiyor. Ancak hep böyle felsefe. Felsefe, felsefe insanlar artık ilahiyatlarda şurada burada, yani Kur'an'a sımsıkı bağlı hocalar yetişeceğine işin Felsefik boyutuna bakan, gerçek manadan kaçan, heva heves ile ayetleri barıştırmaya çalışan bir anlayış içinde olan insanlar yetişiyor. Hocalar yetişiyor. İşte o yüzden her şey rant oluyor. Kur'an-ı Kerim para için okunuyor. Cenazeler para için yıkanıyor. Definler para için yapılıyor. Her şey para. Din para. Din para. Namaz para için kıldırılıyor. Öyle insanlar var ki eğer maaş verme namaz kılmayacak. Yani insanların artık dinleri bir örf haline gelmiş bir ritüel. Bu ritüeli işlersen sana devlet para verir ve sen oradan geçirip gidersin. He, bu işlemi yaparken sağdan soldan vurup kırmadan ne kadar Çıkar sağlıyorsan, ne kadar para kazanıyorsan, bir ihlastan, bir hatimden, bir duadan, bir cenaze yıkamadan, cenaze defnetmeden, bir taziyeden, bir şundan, bir Kur'an'dan, bir şundan, bundan ne kadar para toparlayabiliyorsan, bu da sana ödül. Yeter ki, deliklerimizden dışarı çıkma. Yeter ki, nenini söylemeye devam et. Böyle bir durum söz konusu. Peki neden? Biz Kur'an'ın gerçek mesajlarını anlatmamız gerektiği yerde neden Kur'an'ı güzel seslerimizle okuma gayretlerine giriyoruz? Hadi güzel sesimizle okuyalım. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Teğannau bil Kur'an. Kur'an-ı Kerim seslerinizi güzel bir şekilde teğanni yaparak yani tabii hatalı teğanni değil name, güzel name tecid okuyarak, okuyarak Kur'an-ı Kerim'i okuyun diyor. Bu tavsiyeyi elbette uyuyacağız. Ama bugün sadece bu tavsiyeye uyuluyor da mesela düğünde dernekte adam Kur'an-ı Kerimle düğün dernek yapmak istiyor. Gidiyorsunuz, Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, bu düğünde, sünnet düğününde, hiç kimse sizi dinlemiyor. Kur'an okunuyor, dinleyen yok. Hatırlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki Yüce Rabbimiz وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهِ Kur'an-ı Kerim okunduğunda onu dinleyin, o an susun, lâle kumtur hamun. Belki bu şekilde siz merhamet edilenlerden olursunuz. Ayetin hatırlatıyorsunuz bir defa, iki defa fayda yok. İnsanlar dinlemiyor. Bir de diyorsunuz ki okuduğum ayetin ayetlerin manasını anlatayım insanlara. Gerçek okuma budur. Ayet ayetin manalarını anlatmaya çalıştığınızda yine kimse. Dinlemiyor. Şimdi bu durum e, yani bizzat sizden Kur'an-ı Kerim okumanızı isteyen insan tarafından da aynı şekilde algılanıyor. Siz anlattığınızda aman oradaki açıklar saçıklar rahatsız olur. Nur suresinin 31. ayetini okuma kardeşim. Ahzab 59'u okuma. Bak burada faiz yenenler çok. Faiz ayetlerini okuma. Bak burada içkiçenler çok. İçki ayetini okuma. Bak burada şu efendim açık saçık çok. Burada iffet, namus, örtü ayetlerini okuma. Ve bunları okursan da nasıl olsa Arapça kimse anlamıyor ama manasını vermeye kalkma. Benim ziyaretçilerim, benim misafirlerim, ko konuklarım rahatsız olurlar. Alınırlar. Dolayısıyla bunları anlatma. İşte bu. Ama ne yap? Oku güzel sesinle. Paranı al git. Yani bu bir ticaret. Demek ki ee, burada okuyan razı, parayı alan razı, okutan razı, bir yalandır, bir dolandır, bir kandırmacadır, bir ruhsuzluktur, bir aldatmacadır. Devam ediyor. İslam bir kültür, bir inanç, bir adet, bir örf olarak algılanmaya başlandı. Kur'an'da öyle. Ritüel. Okursun mezarlıkta, ölülere oku, nasıl olsa anlamıyorlar. Dinlere okuma. Bugün biz gitsek mezarlığa, açsak Elif, B, T, ey ölüler hadi Elif, B öğreneceğiz. Hep beraber Elif deyin, hep beraber B deyin. Elif, B, T, Elif'in üstünü var E. Ölülere bunu öğretsek yasak değil. Yani yani şu anda gerçekten yasak değil ama yani yasak olduğu dönemlerden bahsediyorum. Yasak olduğu dönemlerden. Canlıya öğrettiğiniz zaman hani o bir dönemler oldu, yasak oldu. Niye yasak oldu? Demek ki ölüye anlat, ölüye oku, nasıl olsa o ne anlar ne de uygular. Ölmüş zaten. Ama canlıya anlatma gerçekleri. Ayetleri canlıya anlatma. Perişan ederim seni. Mahvederim seni. Faiz haramdır diye milletin moralini bozma. Kredi almak Efendim kredi kartları, şunlar bunlar, ev kredisi, araç kredisi almak haramdır deme. Olmaz. Rahatsız edersin milleti, ben de cezanı veririm. Efendim örtünmek farzdır deme. Güzel anlatın, İslam'ı güzel anlatın, kimseyi ürkütmeyin. Ya bu işte böyle oluyor. Ya ne demek ürkütme? Ürkütme. Allah'ın ayetlerini bu insanlara sen anlatmayacaksın, ben anlatmayacağım. Kim anlatacak? Yani uzun lafın kısası, bu felsefe, bu tasavvuf anlayışı, bu batınicilik, efendim, bütün bunlar bir sistem olarak insanların beynini uyuşturmuş durumda. İnsanlar bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in sunmuş olduğu kurtuluş retecesini algılayamıyor, anlayamıyor, yaşayamıyor... Yaşatma konusunda bir gayete gelemiyor. Anlat dur. Beyin tıkalı, kalp körelmiş, gözler körelmiş, kulaklar duymuyor. Nasıl olsa felsefi bir yaklaşımı vardır deyip, Kur'an-ı Kerim'in bizden talep etmiş olduğu emirlerden sıyrılabiliyoruz, kaçabiliyoruz, kendimize özür bulabiliyoruz. Bugün mesela yıllardan beri çalgı dinlemek haramdır diyen alimler, Şimdi bu ilahi adında çalgıların danışkası yapılıyor ve estrumanların hepsi büyük bir özenle kullanılıyor. Açtığınız zaman bakıyorsunuz estrumanlar o şekilde ki yani cahil bir insan ilahi olduğunu bilmese oynamaya başlayacak şekilde millet arabasında, evinde bütün bunları dinliyor. Aslında baktığınız zaman o insanların bir yani müzikle haşir neşir olma güdüleri var. Müzik dinleme ihtiyaçları var. Ee, o heva, hevesi doyurma hevesleri var. İşte kamuflaj etmişler. ilahi adında o çalgıları dinlemek suretiyle e, ne yapıyorlar? O ihtiyaçlarını sözde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar sorduğunda sen ne yapıyorsun ve ilahi dinliyorum kardeşim ya bu nasıl ilahi insan oynayası geliyor bu nasıl ilahi ya kardeşim ilahi işte bunu dinlemek sevaptır bütün çalgıları malgıları dinlemek sevaptır diyor halbuki gerçek benliğinde o çalgı dinlemek istiyor ilahi sözler falan alakası yok Hani olsa bile sözlerde değiş yok da çoğunda Efendim, hep böyle nedir? E, e, şeyh'ım, menzil, kurtar beni. Efendim, e, aşığım sana. Efendim, sultanım. E, medet ya şeyh'ım, kurtar beni. Sultanım, efendim. Cennetimsin. Efendim, kurtar bizi cehennemin azabından. Hep şirk zaten yani. Bir sözleri şirk. Çalgı tarafı da zaten heva heves. Baktığınız zaman. Bunları nasıl e, İslam'ın kabul ettiği bir e, noktaya getirebiliyorsun? Nasıl? İşte bunlar. Adam diyor ki efendim bugün çalgıyla mücadele edemezsin. Her tarafta var. Her tarafta var. Ne yapacağız? Biz yapacağız. Bunu efendim ancak İslamileştirmek suretiyle e, bunun zararlarını yok edebiliriz. Nasıl İslamileştireceksin? eleştireceksin? Efendim madem millet çalgı istiyor, daha önceden ilahi okuyorduk, çalgı yapmıyorduk. Şimdi çalgıyla birlikte efendim ilahileri söyleyeceğiz. Bu şekilde e, insanların bizi dinlemesini sağlayacağız. Hatta işte kötü kötü e, şarkıları dinleyeceklerine bunları dinlemiş olsunlar daha iyidir. Daha iyidir. Batılı batılla değiştiriyoruz. Batılı hakla değiştireceğimiz yerde. Olsun bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Eskisinden daha iyidir anlayışıyla gidiyoruz. İşte bu anlayış e, bütün dinin ahkamına da sirayet ediyor. Ve bizler bugün e, örtünme adında, örtünme adı altında bütün vücudunu, Belli eden dar şeffaf kıyafetler giyinerek en güzel parfümleri en güzel makyajları yapmak suretiyle sokaklarda çaka satan gürücük dağıtan hanımefendileri de büyük mücahideler olarak görmeye başladık. Bunlar da çok güzel oh ne güzel kapanmışlar Allah razı olsun demeye başladık. Halbuki bir batılı batıl ile değiştirmekten başka bir şey değil bu görüntüler. İslam'ın emrettiği. Kadını, çekiciliğini örtmektir. Bunu bir tarafa atmışız, kadının çekiciliği yine ön planda, parfümlerle, makyajla, dar kıyafetlerle, kısa kıyafetlerle vesaire. Ama ne? Örtü. Örtü, böyle örtü değil. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde örtünen bayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Bunu anlattığınız zaman da irkiliyor. Çok sersiniz Çok uç noktalardasınız. Neden böyle insanları ürkütüyorsunuz? Yahu Allah'ın ayetlerini okumak ne zamandan beri uç noktada olmaktır? Doğrudur uç nokta. Hakkın uç noktasıdır. Hakkın kendisidir kardeşim. Hakkı evirip çevirmek bizim hakkımız, elimizde değil. Hakkımız değil. Hakkı gerçekleri yumuşatmak. Olduğundan farklı göstermek. İnsanlara süslü püslü bir dünya hayatı, ardından öldükten sonra da bir cennet hayatı vaat etmek en büyük ihanet, en büyük yalancılık, insanları gerçeklerle yüz yüze bırakmak lazım. İnsanları gerçeklerle yüz yüze bırakmak lazım. Peygamberimiz, şefkat, rahmet peygamberi ama ilk davetinde ne dedi? Ey Mekkeli müşrikler, iki elimin arasında... Can yakıcı bir azap var. Yani da size sunmuş olduğum daveti kabul ederseniz cennet var size Allah tarafından. Size sunmuş olduğum daveti reddederseniz işte bu reddinizde cehennem var. Manasında konuştu. Bu şefkatin ta kendisi. Bu merhametin ta kendisi. Onlara demiş olsaydı ki, ya siz güzel, bu putlara tapıyorsunuz. Size Allah'a daha iyi yoldan, kısa yoldan yaklaştırsın diye bunu yapıyorsunuz. Tamam, bir şey demedik kardeşim. E bu da iyi. Ama bu konularda işte şu şu notlara da dikkat edin. Fazla da aşırı gitmeyin ha. Bunları da kabul edebiliriz. Mekke'deki kabe'deki putları yıkmaya da gerek yok. Bunlar zaten e, salih peygamberlerin suretleri, temsilleriz. Evliyalar bunlar. Eee evet, bunlar yıkmaya gerek yok. Bunların dibinde kurbanda kesebilirsiniz. Bunlara bunlar aracı da kılabilirsiniz dualarınızda. Sorun değil. Ama Allah'ı da unutmayın ha. Aşırı aşırı da gitmeyin ha gibi bir yumuşak yaklaşım içinde olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihanet etmiş olurdu. O insanlara ihanet etmiş olurdu. Allah'a ihanet etmiş olurdu. Vahye ihanet etmiş olurdu. O yüzden insanlara bugün Gerçekleri bütün çıplaklığıyla açık bir şekilde ama kızmadan, öfkelenmeden, nefret duymadan söylemek lazım. Kardeşim bu böyledir. Ayetler bunu söylüyor. Yanılma, aklını başına al demek lazım. E, bu şekilde davetimize devam etmemiz lazım. Asla bu sağlam davetten, peygamberi davetten, sünnete uygun davetten... Merhamet ve şefkat davetinden uzaklaşmamak lazım. Bu konu çok uzun. Ama biz de epeydir konuşuyoruz. Aşağı yukarı bir saattir konuşuyoruz. 50 dakikadır. Normalde bu sohbetlerimizi kısa tutmayı planlıyor idik. Allah cümlemizi hakkı anlayanlardan, hakka teslim olanlardan, hakkı, hakkın razı olduğu istediği şekilde anlayıp yaşayanlardan, o şekilde özümseyip, o şekilde İslam davetini insanlara sunanlardan eylesin. Evet, şimdi sorularımıza geçmek istiyoruz inşallah. Zaten kardeşlerimiz sorular yazmışlar. Onları sırayla biraz daha sizlere bu soruların cevabını vermek üzere aranızda olacağım inşallah.